Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ala resulina Muhammed ve ala âli ve sahbi ecmaîn. Çok değerli kardeşlerim. Hepinize Allahu Teâlâ'dan afiyetler dilerim. Rahmeti, bereketi, ihsanı hepimizin üzerinde olsun. Evlerimiz onun rahmetiyle rahmetlensin. Afiyete ile yaşasın. Geçmişlerimize, analarımız, babalarımız, hocalarımız, meşayihimize Rabbim rahmetler yağdırsın. Biz de onlar gibi toprağın altına girdiğimiz zamanlarda bize de rahmet etsin. Bize rahmetler duası yapacak nesillerin önünden gitmek hepimize nasip etsin. Değerli kardeşlerim, bir şirkette çalışan herhangi bir insan o şirketten maaş alıyor, o şirketten emekli olacak, o şirkette ofisinde bulunuyor. Böyle birini düşünelim. Bu insanın o şirketin kadrosundayken başka şirketlerle bağlantı kurup oraların menfaatini kollaması düşünülebilir mi? Elbette buna hayır diyeceksiniz. Hiçbir şirket biraz bende çalış, biraz orada çalış olmaz ona part time denir zaten. O biraz biraz oldu mu oradan emekli olamazsın. Bir yerin elemanıysan, o yere vefalı davranman gerekir. Hayatın içinde başka türlü yorumlanamayacak bir gerçek bu. Bu örneği şu noktada kullanmak istiyorum. Hani bu şirketin elemanı başka yerde gözü olabilir mi? Sorusunun değerlendirmesi olarak. Biz La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedik. Elhamdülillah. Böylece mümin, Müslüman olduk. Rabbim son nefesimizi bu şuur ve bu heyecan ile teslim eden kulları arasına bizi de ilhak buyursun. Amin. Kardeşlerim, ben Müslümanım diyen birisi tıpkı o şirketinde ofiste çalışan kişinin başka şirketlere yoğuntacak işler yapmasının doğru olmayacağı gibi tıpkı onun gibi La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah diyen ve Müslüman olan bir insan da ibadetini, kulluğunu Allah'tan başkası için yapmaz. Çünkü Müslüman olmak, Allah'ın kulu olmayı, O'nun için yaşamayı, O'nun için iş yapmayı kabul etmek demektir. Ve bunun karşılığında da tıpkı bir emeklilik gibi Cennet hayatı vaat ediyor Allah Teala. Yani emeklilik süresi nedir insanın cennet bakımından ele alındığında? E dünyadaki ömrüdür 100 sene, 80 sene neyse. Bu ömür bitince emekli ikramiyesi olarak Allah cennetini alacak. Hem sevapları birikecek, hem ikramiyesini alacak. Cennete girecek, cennette peygamberlerle buluşacak, Ömer'le buluşacak, Bilal'le buluşacak, Fatıma ile, Khadice ile, radıyallahu anhum cemiyen buluşacak. Hem böyle yatırım yapıyor, hem de zaman zaman başka şirketlere kaçamak, kaydırmalar yapıyor olabilir mi bir insan için? Elbette olmaz. Olmaz. Olursa ne olur? Patron nasıl buradakini yakaladığında iş akdine son veriyor veya maaşından kesiyor. La teşbih ve la temsil. Hani sadece anlaşılsın diye çok ekonomik bir örnek olursa iyi anlaşılır zannederek zikrediyorum. allah Teala da böyle kaçamak yapan kullarını yakaladığında ki ondan hiçbir şey gizlenmesi mümkün değil, maaşlarından kesiyor. Bazılarının da emekliliğini iptal ediyor. Cennetten kovuyor. Çok değerli kardeşlerim, bu örneklendirmede ihlası anlatıyorum. Ve ihlastan kaçamak yapmak demek olan riyayı anlatıyor. İhlas ne demek Sadece Allah'ı düşünmek demek. Ramazan günü mesela oruç tutan 18 yaşında bir delikanlı, o şirkette üye olmuş, işçi olmuş veya ofiste çalışan bir memur olmuş, emekliliği için çalışan birisidir. Akşam babası onun oruç tutmadığını anlarsa, kızar, üzülür ya da annesi kek yapmaz gibi bir sebeple oruç tutsa, bu riyadır, gösteriştir, ikiyüzlülüktür. Allah'a karşı yapılmıştır. Çünkü oruç sadece Allah için, Allah ile Allah'tan beklenerek yapılabilir. Cihat da böyle. Namaz da böyle. Bir köyde hayvanlar su içsin diye yapılmış bir yalak da böyle. Keşme de böyle. <gülüyor> Filan yerde savaş var, afet var. Oraya yardım götürülürken de böyle. Namaz kılarken mesela yalnız bir odada namaz kılarken övle namazının farzı diyelim ki beş dakika tutuyor benim için. Kendime örnek vereyim. Sonra arkadaşlarla topluca kılınca ben bunu yedi dakikaya çıkarıyorum. Niye? İki, iki dakika fark nereden geldi? Yahu hızlı kılarsam beyaz sakallı adam namazı ne kadar hızlı kıldı denir. Namaz Allah'tan başkası için yapılır bir şey değil ki. Niye ben böyle bir ihtiyaç hissettim? İşte bulunduğu şirkette maaş aldığını düşünen, emekli olacağını düşünen ama başka şirketlere kaytaran, oralara bilgi sızdıran kaçakçı durumu bu. İhlas bunun için bizim ruhumuzdur. Evlerimizde ihlası bulundurursak ruh taşır o ev. İhlas giderse ruhsuz evlerimiz olur. Mümin kimseler olsa bile o evdekiler ruhlu mümin olmazlar. Ruhsuz mümin olurlar. İnsan eşi için bir iş yaparken bunu Allah razı olsun diye yaparsa, azıcık da olsa yaptığı işin hücünde Allah'ın rızası bulunduğu için eşinin ruhunu coşturur. Ruhlu bir eylem olarak eşi bunu hisseder. Birisi eşi için evini altın kaplama yapar. Üç ay sonra beğenmedim bunu diye başına kakılır. Öbürüsü ise tatlı bir selam güzel bir muhabbetle kendisini sultan yerine koydurur. İkisi arasındaki fark ruh farkıdır. İhlas, yani Allah adına yapılması gereken işler, sadece Allah için yapılsın denen kavramın içi dolmuş haliyle ihlas, bizim ibadetimizin, insani ilişkilerimizin, Evlerimizin ruhudur. Ruhsuz cesetler tabutlara konup toprağın altına defnediliyor. Ruhu olmayan ev, yani o evdeki selamdan sofraya oturduğumuz ilişkiye kadar, yatak odasından oturma odasına kadar ilişkilere kadar, babadan toruna, torundan dedeye ve eşten eşe bütün ilişkilerde Allah'ın rızası, Allah'ın cenneti, Allah'ın peygamberinin sünnetine uymak gibi ulvi, yüce hedeflerin olması başka bir şey. Ne der eşim? Kayınanam ne der? Komşu perdeyi açtığımızda içeriği görünce ne yorum yapar? Gibi bunun yüzlerce alternatif kaçakçılığı yakalanabilir hedeflerle yaşanan bir yerde Allah'ın adı duvarlarda asılı olsa bile bir anlam ifade etmez ruh yok ruh yok o evde korkacaksam Allah'tan korkarım seveceksem Allah'ı sever Allah için severim sadakamı Allah için veririm. Tebessümümü Allah için yaparım. Eşim, Allah'ın adına nikah kıydığımız bir hayat arkadaşım olduğu için ben ona saygı gösteriyorum. O isterse beni ayağında tepsin. Hiç önemli değil. Ondan beklemiyorum ki ben. Onu yaratandan bekliyorum. Diyebildiğimiz ve bu konuda da samimi olduğumuz ortağım, Allah'ın bereketinin indiği ortamdır. Ve özellikle de ibadetlerde namaz, oruç, zekat, hac, sataka, kurban hepsinde Allah için Bismillah diyerek yapılan bütün ibadetlerde mantık bu olunca bunun adına biz cennet deriz. Dünyada Henüz yeryüzündeyken cenneti hissetmektir bu. İşte böyle evlerde yaşayan insanlar. Şu oldu bu oldu dedikodusuna kapalı bir kulakla yaşarlar. Çünkü Allah ne dedi diye merakı vardır onların. Ufak tefek arızaları görmezler. Birbirlerinin çilesinden bile zevk alırlar onlar. Böyle bir evde büyüyen yani ihlas şemsiyesi altında büyüyen çocuklar değil o eve o mahalleye o ülkeye rahmet sebebi olurlar. Bunun için riyadan yani ihlasın tam ters tarafı. Riyanın adı şeytan ya da insanların şirketlerinin adı. İhlas Allah'ın rızasının adı. Allah'ın adının görünen şeklidir ikhlas. Herkes La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince Müslüman oluyor zaten. Elhamdülillah. Bunda bir tereddüt yok. Bunda bir tereddüt yok. İnanarak kim kelime-i tevhidi söylüyorsa Müslümandır. Namaz, ezan okundu diye kim namaz kılıyorsa e, Allah kabul etti. İnşallah tamamdır. Ama bir namaz var. O seccadenin üzerindeyken o Müslüman, o kadın, o erkek, o delikanlı o odada bir de Allah vardı. Başka kimse yoktu. Kimse yoktu. Oradakileri hiç görmedi bile o. Melekleri bile görmüyor. Melekleri bile düşünmüyor. Bir de bir namaz var ki yani Allah'tan başka herkesin yanında kılınmış. Fiziki beraberliği kastetmiyorum. İçerideki hissiyatı kastediyorum. Bunun için çok değerli kardeşlerim. Esasen bizim mücadelemiz Müslümanlıkta ruhumuzu yaşatma mücadelesidir. Yoksa bir yolla herkes camiler var. Yani bugün İslam olmayan Hristiyan ülkelerde hatta komünist Zamanında komünist denen ülkelerde bile camiler var. Ama Müslüman ruhu, cennet özleyen insan ruhu aranıyor. Ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun, hiç aşılamaz farkları buydu zaten. Bütün dünya bir yere toplansa, tek taraf olsa yönü onların, Sahabi Allah'ın rızası bu taraftadır diye düşündüyse bitti o. Onu bu tarafa kimse çeviremez. Hatta mübalağa için söylüyorum. Ölse ölüsünü çeviremez kimse o tarafa gibi. Buna ihlas diyoruz. İhlastan koptukça riyaya, gösterişe düşeriz. Yani bütün evler bu açıdan kaçakçı evidir der gibi konuşmuyorum. Ama hepimizin ashab-ı kiram hedefine doğru bakarken arızalarımız var ne yazık ki. Ne yazık ki arızalarımız var. Bu arızaları telafi etme hedefimiz olmalıdır. Mesela örnek için zikredeceğim. Evimizde misafir ağırladık. Dünürlerimizdi, akrabalarımızdı, arkadaşlarımızdı. üç önemli değil. Yedirdik, içirdik. Misafirler gitti. Bir gün sonra eve geldik. Eşimiz dedi ki ya dün misafir ağırladık ya. Eşi aradı. Ya ne kadar beğenmişler evimizi ya. Çok güzel ikramımızı beğenmişler. Teşekkür ediyorlar. Haftaya da onlar çağırıyor bizi. Bu insani bir ilişki. Hiçbir sıkıntı yok burada. Böyle olmalı. İnsan teşekkür etmesini bilmeli. Ama İhlaslı bir mümin ne yapar? Hanım Allah senden de razı olsun, onlardan da razı olsun. İyi oldu hakikaten ama Rabbim kabul etti mi acaba? Bir de ona bakalım. Etmiştir herhalde. Yani inşallah kabul olmuş dualarımızdan, işlerimizdendir. Deyip asıl hedefimizin onlar beğendi beğenmedi değil, Allah beğendi beğenmedi olduğu ilk refleks olarak ortaya çıkmalı. İlk refleks olarak ortaya çık. Sonra edebiyatını yapmak kolay bunun. Bu örneği yüzlerce örnekten bir tanesi olarak zikrettim. Her yerde buna bakabiliriz. Bir de şöyle test edelim. Mümin evi planlıyoruz ya kardeşlerim. Ama kılcal damarlarına doğru inerek planlıyoruz mümin evi. Yoksa Tuvaleti Kabe'ye karşı olmasın deyince mümin ev planlanıyor zaten. Yani işte mahremiyete dikkat edin mümin, fiziki planlamak kolay. Bakınız kardeşlerim, bir garibe sadaka verdik. Evimizde veya yemek verdik. İslam terbiyesinin en üstün örneklerinden biridir. Garipleri evimize çağırıp kirli pastları, üstlerinde olduğu halde yani evimizi kirletecekler belki öyle olsa bile çocukları lavabamızı kirletecek olsa bile evimizde yedir yemek yedirmek diye bir sahabe uygulaması var. Dertik. Çıkarken de onlar Allah sizden razı olsun. Mutlu ettiniz bizi dediler. Tamam. Şimdi şirketle ilişkilerimizi ölçeceğiz. O Allah razı olsun dediğince ne oldu? Yani sen Allah'ın kulusun. Sen beni mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin dedi. Melekler bunu yazdılar mı? Tabii yazdılar. Her ne duyduysa kulağım onu yazdılar. Peki Allah bir mümin insanın karnını doyurduğum için o mümin bana dua etti. Bunu sevap yazıyor mu? E herhalde yazıyor. Şüphe yok bunda. Peki ben bir puan yani bir sevap Arttım mı şimdi? Hanımım da Allah ondan razı olsun. Gayret etti mutfakta. O da bir puan arttı mı? Arttı. Çocuklarım servise yardım etmişler. Onlar da arttı. Güzel. Yani biz ciddi ciddi büyük emeklerle sevap kazandık mı kazandık. Allah razı olsun deyince adam perçinlendi mi? Bu perçinlendi. Kendimi mini bir haç yapıp, Mekke'den İstanbul'a gelmiş gibi mutlu hissediyor muyum, Etmiyor muyum? Allah razı olsun sözünü duyunca. İşte ihlas. işte Allah için olmak dediğimiz şey bu. Bütün samimiyetimle, en içten duygularımla bu büyük hedefe hepimizi Rabbim kavuştursun diye dualar ediyorum. Kendim için, siz mümin kardeşlerim için hepiniz bu büyük hedefin peşinde koşarken Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.